Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar, iyi finaller. 94.9 Açık Kadyo'da, Libero'da final öncesi programda beraberiz İsmail, ben ve Ömer. Ömer. Küçük Ömer. Küçük küçük <gülüyor> Ömer. İsmail'in oğlu Ömer. Ee, Arjantin Futbol Federasyonu'nun e, tişörtüyle gelmiş. Ama e, beni geçememiş. Sen sende forma var tam olarak. Hem de Diego Maradona imzalı. Eto bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Futbol karnavalının son günündeyiz. Son günündeyiz. E, mutluyuz, mesuduz. İyi bir kupa geçirdik herhalde. Rio'da değil mi? Final. E, final Maracana'da. E, 1950 finalinin olduğu yerde. Brezilyasız. Almanya Argenti finali. Umduğumuz bir final oldu herhalde. Geçen hafta da Ben tamamen tahminlerimde tamamen yanıldım. Evet. Sen sen de öyle bir şey oldu. Finalde Fransa Hollanda beklerken Ben Almanya bir tarafta Almanya'yı beklerken bekledimi buldum. Öbür tarafta Arjantin'i umut ediyordum ama bir rasyonel akıl Hollanda derken Mutlu ulaştım Almanya-Arjanta finali. Biliyorsun 86 ve 90 finalini retweet ediyor bu final. Üçüncü kez. 86'ya al, Arjantin, Arjantin almıştı, 90'a Almanya'ya Almanya almıştı. Bek bir final sonrasında. Yine kupasız kalan bir Hollanda, yine çeyrek finallere gelip yine kupasız kalan bir Hollanda'yla. Ben mutsuz değilim. Sen de bir şey gördüm <gülüyor> içinde de. <gülüyor> yazık yani birden içim acıdı. <gülüyor> ha, 70'de 78'i yazık olabilirdi ama ya yani ben hem geçen 2010 finalinde hem de bunda hiç yazık. 2010 finalinde yazık hiç sevmedim sebebi futbolu oynamaya değil, futbolu oynatmaya oynatmamaya yönelik ve üstelik de gerçekten fiziksel olarak çok sert oyun kuralların bence bence dışında çok sert oynarak sevimsiz bir tablo yarattığı için hiç hoşlanmamıştık. Bu sene biraz daha del toplu oynadılar ama Evet evet. ...Robin'in çeşitli planjamlarına tanık olduk ama e, o kadar da büyük terbiyesizlik, edepsizlik görmedik. Peki İsmail, şeyi, e, bağlanacağız zaten detaylarını alacağız hadisenin ama... ...bu geç, geçtiğimiz haftanın değil sadece, geçtiğimiz yüzyılın en önemli hadiselerinden birine tanık olduk. E, meşhur Brezilya, e, Almanya maçı. İlk 29 dakikada 5 e, gol, gol gördü e, Brezilya kalesinde. Yani e, o... O ana kadar en farklı mağlubiyetleri bir 4-2 varmış. Bir 3-1 varmış galiba. Yani 3-0 var Fransa. mi? 98'de 3-0 var Fransa finalde. Bir de 4-2 varmış Macarlı'ya karşı. Amerika kıtasındaki maçlarda da yok bu kadar. Yok yok. Yani bu bence yani Brezilya tarihinde herhalde Junta dönemi dışında yaşanan en korkunç dönemlerden biriydi. Ya bir tarafı da şuurunu tamamen kaybetmiş bir... E, formalı insan topluluğu o oyuncu diyemedim birden. Evet. E... E, sarı formalı insan topluluğu. Diğer tarafta da makine düzenini inanılmaz bir şekilde sahaya uygulayan. E, makine... Utanmadan da gol atmaya devam eden. Bence durdular. Diyorsun. Bence durdular. Abi durmanın ne? Yedi. Skor Bence yedi. <gülüyor> Neyse çok önemli değil ama bir yan böyle bir güven kaybetme e, karşıdakinin Almanya'nın bir güven artırımı vesaire e, böyle bir sonuç oldu. De, Zaten Brezilya seyircisi de alkışlamaya başladı son goller. Ama çok bayağı bir izlediğimiz bir arkadaş grubunda e, hadi Anayim isminde programcı da eski Hakan eski diyor ama belki devam ediyorduk. Bu da açık radyo ellendi. kurduğum ilişkinin şeyini gösteriyor tabii halini e, Hakan Dedioğlu, Bant dergisinden e, şey dedi, ağlayan çocukları gösteriyor tabii kamera. Ya göstermeyin bunları, göstermeyin. Yani. Bu kadar da yapmayın diye. Hani böyle çocuk ölümlerini göstermeyin derler ya. Ağlayan çocuk göstermeyin. Zaten diye. şöyle bir şey tanık oldum. E, tesadüfen e, Portekiz'deyken televizyonda ağlayan çocukları görüp de Maçın sonucunu hiç bilmediği halde Brezilya yürüyormuş çok üzüldüm falan diyen kadın arkadaşlar oldu. <gülüyor> o, o ağlayan çocuklarla kurulan ilişki var şu anda ortalıkta konuşulan. Ama ağlayan bir ülkeyle ilişki kurduk yani. Sonuçta Brezilya'nın hastası değildik ama bu kupa açısından söylüyorum. Ben durup, durup maçtan sonra şeyi izledim. 82 Brezilya'yı izledim işte Ederleri, Sokratesleri, Zikoları. Oradan nereye gelmiş hadise? Hakikaten acıktı yani sen Avrupa futbol sistemine bu kadar meylediyorsun da kendi dinamiklerinde de birazcık hatırlamakta fayda var. Hoş ne Avrupa dinamiği ne Latin dinamiği ortada bir dinamik diye bir şey yoktu zaten 7-1'lik maçta. Velhasıl bunu yaşadık, tarihe bir tanıklık ettik. Kofti'de değil yani ciddi bir tariheye tanıklık ettik. Bunun şeydeki yansımaları da çok merak ediyorum gerçi. Biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra. Ya. Fakat dünkü üçüncülük maçındaki kupanın en gereksiz maçı olduğu her bütün evet. izleyenler tarafından ortak kabuldür. Dünkü maçta Meksika dalgasının katılan çok fazla sarı formalı seyirci olduğunu gördük. Yani bunlar da artık oyun şeyine vurup üstelik de takım 2-0 mağlupken. Yani bir önceki maçı 7 taneymişim. Ee, ...hiç beklenmeyen bir e, sonuçla karşı karşıya kalıp ağlayan çocuklarla sürmüş. İkinci, üç gün sonraki maçta 2-0 mağlupken artık yani yapacak bir şey yok deyip... E, ...gerçekten eğlenmeye veren bir seyirci profilini de gördük. E, tabii mi? bunlar futbolun güzellikleri. Ama yani 7 e, tane yiyen bir Türkiye'nin e, bir sonraki maçta... ...Meksika dalgası yerine herhalde e, ellerini kolumuzun e, ter noktası denen ya de tabir ederek hadi en enki hareketi olarak belli sesler çıkartarak bir protesto biçimi geliştirdiler herhalde. Sonuçta çok bizim bizim anlayacağımız bir havalar değil herhalde. 7 Yedi gol yedikten sonra maç 2-0 iken hala Meksika dalgası yapıyor olabilmek. Karadeniz dalgası gibi gelirdik öyle şeyin üstüne. Fatih mimiklerini tarih yani, edemiyorum tabii. Yani samba kültürü herhalde futbol kültürü güzel, daha, güzel. daha şey değil. Tamam. E, orada daha az baskın değil. Eğlenmeyi hiçbir şekilde bırakmamaya çalışan bir kültürden bahsediyoruz. Ne Pro, Programın ilerleyen dakikalarında samba yapmaya kalkmayacaksın umarım. O yüzden... Ee, yok izlemeyi daha çok seviyorum hakikaten. O zaman e, daha e, <gülüyor> ciddi detayları almak için. E, biz burada çünkü yavaş yavaş e, herhalde oyundan çok oyunun e, hallerine... Koşmaya başladık ee, bir müzik arası verelim ondan sonra Brezilya'ya e, Aslı'ya bağlanacağız yaklaşık bir aydır yaptığımız gibi e, Aslı Kupayı yerinde sahada saha dışında takip ediyor e, ve bu bilgileri bize bir ay boyunca aktardı sağ olsun e, ama önce e, Samba mı çalacaksın? Yok yok e, Almanya Arjante finalinde ne sambası e, 86'yı hatırlayıp tabii ki Maradona ve tabii ki Ömer'in arkadaşı diyebilir miyiz? Deriz geldi. Manu Çağ'dan geliyor. Dinleyelim ondan sonra Brezilya'ya bağlanacağız. Santa Maradona. Evet Libero'dayız 94.9 açık radyoda Santa Sant Maradona Aziz Maradona dinledik. Manu Chadoan, Manonegra. Kanının eliyle gol atan Aziz Maradona'yı. İkinci gole daha fazla şey yapalım. Ha evet. Aziz diye alıyor diyorsun. Evet, Bu günü Mesihliği. gol Messi, ilk gol Tangri. Biliyorsunuz kilisesi var. İkinci diyor. golü hatırlatalım. Orta sahanın gerisinden topu alıp İngiltere'ye attı. Bütün dört tane çalım sonunda kaleci de çalıp kaleye attı gol. Bu arada öksürük sesi ta Brezilya'dan geldi. Duydunuz değil mi? Evet, evet. öksürüğün sesini o yüzden hemen bağlanıyor. <gülüyor> Aslı selam. Merhaba nasılsınız? İyi bağırmaktan sistem kısıldı. Evet yani tabi. Tür türbünde miydin Aslı? E, sokaklar e, nasıl anlatayım? Ajan, ben aslında yarı finalden beri tabi. O yüzden de yavaş yavaş ses giderek kısılıyor. Bugünden sonra artık ne olacak belli değil. Herhalde konuşamayız gibi değil. Peki Aslı hemen başlıyorum. Hı. Bu 7-1 ne, ne iş? Ya ee Sananızda yani öyle bir şok oldu ki hani nereden başlatamalı bilmiyorum. Ben e, Arjantin maçına gitmek istediğim için o maça gitmeme zaten dedim hani Brezilya maçını belki de seyretmek televizyonda daha güzeldir. Ama yani çok şakır şakır yağmuruyor. Sokaklarda insanlar deli gibi koştuk. Herkes bir yere girdi maç seyretmek ve böyle 10. On, dakika içinde bir gol oldu. Herkes bir sessizlik oldu tabii ama hani... Nasıl 2 bir olur filan gibi bir e, karşılık verdi ilk önce seyrediler. En azından benim çevremdeki insanlar. Ama ondan sonra yani 15 dakika içinde 4 gol filan yedikten sonra Brezilya bir anda her şey durdu. Hani o Maracanazos yedikleri, o, o Uruguay'a karşı kaybettikleri maçta hep anlatılan bir ölüm tesirliği var. 1950, Hatta vüzesine, evet, 1950 finali. Onun gibi bir sessizlik yaşadık böyle herkes durdu ve 6-0'lık skora bakıyorduk bir ara böyle hepimiz e, herkes de birbirine bakıyor hani kim nasıl bir reaksiyon verecek ve tabii herkes bir ağlamaya başladı. Bu ağlama şeyi çok sıklıkla artık e, siz de televizyonlarda gör, <gülüyor> futbolcular ağlıyor mutluluktan ağlıyorlar üzüntüden ağlıyorlar Her biri bir ağlama var. O genel olarak işte pembeliydi kültürün getirdiği çok fazla emosyonel bir durum zaten söz konusuydu. Ve Rezilya için bence bir wake uyandırma çağrısı bu. Hani çok iyi oyuncuların aslında hep Arjantin'in başına gelmesinden korkuyorduk. Umuyoruz olmaz böyle bir şey. Ama bir kişiye dayanarak kurulan takımlar belki yeterince hazırlık yapılmaması, belki yanlış oyuncu seçimleri... Belki futbol federasyonlarının tamamen elden geçirilip bu futbol e, fabrikası ülkelerden niye doğru düzgün milli takım yetişmiyor konusuna el atılması bilmiyorum. Bence Brezilya için e, bu 7-1'in bir öncesi ve bir sonrası olacak. E, nereden başlayacaklar bilmiyorum. Biz protestolar bekliyorduk çok çok ciddi. E, ben o gece Sağpağlı'ya gittim. Sağpağlı'da duyduğuma göre maçtan hafif erken çıkan bir grup Fanfest'ten. Anında 23 otobüsü yaktı. 35 bin kişi sokaklarda. Hiç ben çok duymadık. Rahmalama... Aslında. Evet, bunu hiç kimseye duyurmadılar. 23 çok otobüs yakıldı. Kişi... yakıldı. Doğru mu anladım? Evet, yani ben Sağpağlı'ya indiğim zaman Vila Madalena mahallesinde açık havaya kurulan e, galiba bir ekran ya da barların içinde işte e, mat bir grubun erken çıkıp o barlardan etrafa saldırdığı ...haberi geldi... Ee, ...ama hiçbir haber kanalına çıkmadı... ...hiçbir bunun haberi yapılmadı... ...aslında basının nasıl kontrol altında tutuyorlar... ...bu konuda bilmiyorum... ...ama sanki kötü haber çıkmasın diye... ...özellikle bir... ...refor serpildi zaten dünya kurası boyunca... ...bu zaten duyduğumuz en kötü haberdi... Yani ...bunu birinci elden duymasaydım... ...ben de hani teferlamazdım... ...böyle bir şey olduğunu... E, ...söyleyen kişiye inanıyorum yani... ...gerçekten kısa süre içinde kontrol altına alınmış... Ee, ve birçok işte insan e, Gözaltına alınmış ama sonra Ertesi plan bundan bir daha bahsedilmedi Zaten başka bir olay da olmadı Ondan sonra Brezilyalılar Eve gittiler Herkes birer tane Flamengo forması ve Almanya forması aldı Arjantin'e karşı Bugün e, içinde göreceğimiz Brezilyalılar'ın Yüzde doksanı Almanya'yı tutacaklar Bu da çok komik tabi evet, ama tabii, tabii. Hani, Bir taraftan Anlamamakta yani benim aklıma yatmıyor bu. Benim şampiyona de, yenildik, yenildik diyecekler ama. Şampiyona, evet, şampiyona yenildik <gülüyor> şampiyona <yenilik> demeyecekler. <gülüyor> şampiyona ezildik diyecekler. Peki aslında şey... Yani Brez, Brezilya basını e, yazılı veya görsel basının e, hadiseye e, şey, tepkisi nasıldı? Çok komik e, şeyler de gördük e, sosyal medyada. E, komik dediğim yani e, enteresan başlıklar gördük diyeyim. Bir tanesi, bizi, bizi sosis yaptılar. Onu gördünüz mü? N N <gülüyor> lamp, senetin, lamp senetin kapağında sosis olduk gibi bir şey vardı. Yani en komik e, kapaklardan bir tanesi. Alman sosisinde. Alman sosisi. aynen öyle. Ee, onun dışında zaten hemen hemen bütün o futbolla ilgili konuşulan hani e, bu panel tipi programlarda herkes işte ben söylemiştim de bu böyle olmaz bilmem ne falan gibi. <gülüyor> Hem skolerya hem takımına Oldukça e, Yüklendiler e, Ondan sonra ama mesela Pazartesi günü salı e, Şeyden sonra parlamı salı Perşembe perşembe akşamüstü Neymar Tekrar konuştu e, basın toplantısı Yaptı ve bence onun Yorumu çok ilginçti bu taraftar konusuna Geri dönmek için söylüyorum sadece bunu Almanya'da Arjantin'de Çok zorlu bir yoldan Geldiler finale çıkmayı hak ediyorlar Ama benim gönlümde Takım arkadaşlarım Maşerano ve Messi'nin kupaya alması yatıyor dedi. Dikkatimizi çeken evet, Arjantin evet. demedi. Evet. İyiymiş <gülüyor> <gülüyor> bu. <gülüyor> çok iyi bir detay o. Evet, yani çok evet. açık ve tuttuğunu tabii ki de söylemiyordu. Ama takım arkadaşlarının tuttuğunu söylemesi de bence en azından belki de birçok e, kişinin şu anda söylemeye cesaret edemediği Brezilya'da ya Arjantin kazansın diyemediği. E, o lafı işte bence Neymar dile getirdi bir şekilde. Peki Ama bu, o da tabi direkt Peki değildi. bu FIFA'nın gülleri olan Pele ile Ronaldo neler diyor? Ee, Pele'nin şu ana kadar açıklamasını duymadım. Zaten ben ertesi gün bir de Arjantin maçına gidip ondan sonra sadece Arjantin'e odaklandığım için Pele'nin çıkıp konuştuğu bir program, bir yorum varsa bile ben kaçırmış olabilirim. Belki belki de bu durumdan sonra hiç konuşmadı oturdu ve sustu çünkü onun bütün biz kuratelerseniz biz kazanacağız herkes bence desteklemeli, stadyumlar yapıldı bitti, hep FIFA'yı ve dünya masasını <gülüyor> savunduğunu takım için her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyen bir tavrı vardı bence kaybı maçı kaybetmesinden sonra sessiz kalması çok bana garip gelmiyor aslında hani ortadan hemen ayrılıp kendini yine bu durumdan belki de e, ayrıl ayıtmak istiyor olabilir diye düşünüyorum. Peki Çünkü bu... şimdi herkesin aklında bir de o var hani kim suçlu ve parmak gösterirken en başta en çok tepki alan e, Pelin'in eğitim işte ya da Ronaldo'nun eğitim hastane önemli değil, stadyumlar önemli gibi saçma sapan yorumlarından sonra konuşmayıp ortadan kaybolmaları bence. Çok akıllıca bir hareket. <gülüyor> çok güzel bir manşet görmüştüm. Ee, yani Portekizce yazılmış da. E, bir Güzel bir insan çevirmiş bunu. Neyse. E, Futbolumuz da artık eğitimimize, sağlığımıza, ulaşımımıza benzedi diye. <gülüyor> çok güzel hakikaten. Çok doğru. <gülüyor> evet. Yani çünkü Brezilya futbolu e, her şeyin üstünde. Dünyanın en önemli... Yani İsveç demokrasisi gibi bir şeydi 82'de izlediğimiz o Brezilya. Şimdi ama aynı şu andaki eğitim, sosyal meseleler, hastane meselelerine benzeyen bir sonuç çıktı ortaya. İsmail bir şey diyeceğim. Kaldı ki futbol olarak da hakikaten hiç de öyle iyi bir futbol sergilediğini de görmedik. Şimdi aslında daha önceki programlarda da şeyi konuştuk. Bu, bu kupa ve Brezilya'nın alacağı sonuçların siyasal yansımalarından bahsettikleri ki... Dilma Rusef senin şu şuydu aynen, eğer Brezilya kupayı alırsa seçilme, yeniden seçilmesi e, çok büyük bir ihtimalle garanti. E, evet. Ama kaybederse e, o kadar da e, garanti değil, zora girecek. E, hı hı. Bir önceki e, buluşmamızda da e, Neymar'ı bahane gösterebilirler, bu yüzden kaybettik diye bir rahatlayabilirler bir... Ee, algı neydi? Algı yönetimi yaparlar bu şekilde diye Çok öğrendik bu arada lafları tabii siyasete dair. Şimdi peki yedi birlik bir yenilgi var. Bunun siyasette yansımaları olacak mı? Oldu mu? Hiçbir açıklamalar o kanattan bir ses geldi mi Brezilya'da? Hayır gelmedi ama bir taraftan mesela bunun geçen gün Brezilya gazetecilerle konuşuyorduk Arjantin maçının öncesinde Batı'nın merkezinde <gülüyor> bu nasıl unutulacak ya bu yedi günlük sonuç nasıl yansıyacak acaba şimdi hakikaten e, seçimlere yansır mı bir sorusunu tekrar ben de yönelttim onlara. Onlar derler aslında bir bakımdan olması lazım ama ülkemizi de tanıyoruz. Brezilya'nın e, kısa dönem hatırası çok e, kısa olan bir ülkedir. Biz burada bir şey olur üç gün sonra unuturuz. Hatta böyle bir de e, bizim gibi çok özlü sözlerinden bir tane bir tane. Aa, dün on, dün ne olmuştu bugün bugündür gibi e, bir hayat yaşadığı için Rezilya. E, Ekim'e kadar bu ma e, yenilgi hatırlatılmazsa eğer insanlar unutur gider. Tam seçimlerden önce de işte 2-3 yemek paketiydi, 2-3 kampanyayla yapılırsa ve daha doğrusu Dilma'nın karşısında daha iyi bir e, aday olmadığı için ya da eğer olmazsa o zamana kadar ortaya başka biri çıkıp da hakikaten çok inanılmaz bir kampanya yapmasa Yine Dilma Ruzet'in kazanması e, birkaç açıdan hala mümkün ve çok zora gitmeyecek bu yenilgi yüzünden diyorlar Çünkü hakikaten ülkenin politik e, anonomasına baktığınız zaman Partide Trabah'a doğru yani İşçi Partisi çok fazla hata yaptı Belki ismi yolsuzluklara karıştı böyle bir yenilgi de alındı rezalet oldu Brezilya çok kötü bir dünyası yapmadı. Herkes buradan iyi ayrılıyor Brezilya dışında. Eğer Arjantin kazanır ve buradan kupayla ayrılırsa Brezilya hakikaten korkunç bir hüzne boğulur o eminim. Onun dışında Dilman'ın karşısında bir rakip olmaması bütün bu futbol konusunu insanların kenara bırakıp yine de önümüzdeki dönem onu seçebileceğini gösteriyor. Aslı bir şey daha Brezilya'ya artık <gülüyor> veda edelim zaten kupada veda etti. Ben sana Arjantin'le ilgili bir şey soracağım çünkü <gülüyor> dinleyicilerimiz bilmiyordu belki Aslı uzun zamandır Boynesi Arges'te yaşadı. Dolayısıyla i̇lk, evim orası, i̇lk evim orası heh, ev, tabi. Evi ve dolayısıyla takımı da Arjantin diyelim. Şimdi bu Almanya-Arjantin meselesi ilginç. Topraksa diye bir dergi var. Tablet dergi. O da çok güzel bir yazı hazırlamış arkadaşlar. Oradan ben detayını öğrendim. Kuzey Arjantin'in bazı kasabaları insana Baviera'da olduğunu düşündüğü deyip Alman göçmenlerin yoğunluğuna şey yapmış. Nedir? Ondan İşaret çekmiş. Patagonya'da tabii. Ama Patagonya'da çok ama Alman var. Bir, bir taraftan da şunu demiş. Bu meşhur Las Malvinas savaşı, İngiltere'yle olan Falkland Savaşı'nda bir tarafsız ülke gelip de oraya yerleşirse biz çekiliriz dediyse Arjantin. E, Almanya'yı önermiş Arjantin. Almanlar İngilizlerin yanında yer aldığı için bunu kabul etmemişler. Bir taraftan da oradan bir Almanya titliği de başlamış. Yani enteresan bir tarihi ilişkileri varmış. Hem zaman hem daha yakın zamanda derginliği olarak düşünürsek... ...2010 Dünya Kıfası'nda Maradona'nın direktörlük yaptığı... ...o 2010'da Almanya ile Arjantin oynadığı ve 4-1'de sanırsam biten bir, e, bir maç var. Oradan da gelen yok. Genelde e, tarihi şeyler şimdi Almanya ile Arjantin arasındaki gerginlik... ...tabii futbol gerginliğini biliyoruz. Alman nüfusunun çok olduğu e, Patagonya bölgesi bunların da e, ilk grupta gelenler... ...tabii 1850'lerde gelenler ama... Ee, diğer grup 2. Dünya Savaşı sırasında Peron hükümetinin gizlice e, kabul edip o meşhur Nazi altınlarını alıp Odessa'nın e, güneyine yerleştiği evet, Odessa operasyonu e, diye verilen, anlatılan tarihi gerçek. Doğru, çok fazla Alman var. Adolf Ayman, yani, Josef Mengele gibi ha. büyük savaş suçlularının gidip Ajantin'e yerleşmesiyle sonuçlanan bir hadise. Aynen o yüzden mesela diğer bir değişik konu da o zaman söyleyeyim bu konuyla ilgili Brezilya Almanya'yı tutuyor dedik. Rio Grande do Sul yani Sapala'nın aşağısından başlayan ve aslında Arjantin'i Uruguay'a hem fiziksel olarak hem kültür olarak daha çok benzeyen güney bölgesi Brezilya'nın da Arjantin tutuyor. haberlerde çıktı formalarında zaten onlar Brezilya'dan hep ayrılmak isteyen bir bölge federal bölge biz dediler sizi yıllarca biz baktık çünkü en çok en çalışkan en üretken en e, gelişmiş bölgesi Güney Portalegre'nin de olduğu Yıl, yerden bahsediyorum Portalegre'nin evet aynen öyle Portalegre'nin olduğu bölgeden bahsediyorum Oranın zaten Portalegre Rio Grande do Sul eyaleti'nin e, en büyük şehri başkenti en büyük şehir onlar zaten hep ayrılmak istedikleri Brezilya'dan... ...dünya Kupasındaki mağlubiyetin ardından... ...hemen Arjantin formaları alarak... ...ufak bir özel çıkış yapmış durumdalar mesela. O yüzden kimin kimi tuttuğu... ...hangi bölgenin neye göre ne yaptığı... ...çok karmaşa gibi. Ama en güzel işte... ...renklerinden dolayı... ...Almanya formasını çok benzeyen... Rio'nun en büyüğü Flamengo'nun... bu... ...konuma için... Adidas tarafından evet, yapılmasına evet. benzeyen Alman formaları. Brezilya, maçı, Brezilya maçına çıktığı forma. Evet. evet o Kırmızı o formaları. En çok satan formalardan bir tanesi. <gülüyor> bütün Flamengo taraftarları o formayı aldılar. Ama üzerinde Flamengo yazıyor. Alman şey yok. E, logosu tabi yok. Almanya'nın logosu yok. Flamengo'nun logosu var. Ama birebir aynı olan formayla. Ben bugün herhalde içeride Arjan etimler kadar... Onları da göreceğime eminim. Bu arada yüz bin tane Arjantin'in Brezilya'ya geldiğini duymuşsunuzdur. Belki yani Arjantin istilası oldu. Bütün Sambolyamo, bütün plaj, her yerde Arjantin'ler kamp yapıyorlar. Yani en son bir de ee, yanılmıyorsam 1970'li yıllarda ee, 1976'da Corinthians'ın Brezilya finali için Flaming, Fluminense ile oynamak üzere Maracanaya bir geliş hikayesi vardır. Corinthians istilası adı verilir buna. 7 milyon Corinthians'lı taraftar Rio'ya geliyorlar ve bütün kulecik kamp yapıyorlar. 7 milyon. Çünkü görün, eki ee, yedi milyon yani yedi milyon taraftarı olan Corinthians'ın böyle çok yüksek bir rakamda, belki 100 bin, 200 bin taraftarı geliyor Rio'ya da girmeye çalışıyorlar ama onun dışında aynı bugün Arjantinler'in yaptığı gibi Cabana plajına kamp kuruyorlar ve <gülüyor> yaşıyorlar bir hafta boyunca orada yaşıyorlar Arjantinler e, bazıları bir aydan beri Cabana plajında yaşıyordu ama yarı final maçından sonra yaklaşık 50 bin Arjantinli arabalarına atlayıp sınırı geçip 44 saatteki yolculuktan sonra Rio'ya vardılar Stada nasıl yani girecekler? <gülüyor> Giremeyecekler <gülüyor> Dışarıda olacaklar. <gülüyor> zaten, zaten 50 bin Arjantin'in tadı gibi saçma bir şey oldu. <gülüyor> 200 bin okumuştum ben. işte 100 bin dedi Aslı. Ee, herhalde sokaklarda kutlama yapmayı planlıyorlar şu anda. Sabah kadar zaten hiç durmadılar. Dün başladı zaten e, kutlamalar. Hiç durmadı. Hala devam ediyor. Amerika'nın bütün çevresini girebilecek en yakın yerine kadar da yavaş yavaş gittiklerini e, şimdi okuyorum ben de bir taraftan önümde. Aslı... E... O yüzden de... Şey dinleyiciler için de net olması için tekrarlayalım zaman Sana sorarak tekrarlıyorum. Arjantinli'nin Rio'da kupa finalini ve alırlarsa kupayı kutlaması Galatasaraylıların Kadıköy'de şampiyonluğu kutlamasıyla benzeşebilecek bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen. Mesela düşünün. Şükrü Saracoğlu'nda kupayı kaldırıp içeride yarı yarıya Galatasaray taraftarı olan bir stadda ayrıca ve daha sonra Çevrede herkesin kenarlı olduğu bir yerde ne kadar e, sayıca neredeyse eşit olarak kutlama olacak bir de çünkü e, azınlık olarak kutlamayacaklar. Rio'nun nüfusu çok büyüktü biliyorsunuz çok fazla insan yaşamıyor zaten burada hani 100 bin Arjantinli bayağı fazla yer tutuyor şu anda. Oh. E, o yüzden de artık biz burada e, ev sahibi şarkıları somos de locales diye bağırıyorlar yani bir oh. <gülüyor> diğer bir şarkı da çok güzel. Brezilya nasıl hissediyorsun? Sonunda baban eve döndü. İşte 7.1'den sonra bilmem ne, ne şarkılar var sokaklarda. Yani tercüme etmek e, pek bilim var mı bazı taraftan ama Mimunan, baban evine döndü. Yani o serpmiş. Kendisini Brezilya'nın babası gibi e, gösteren bir tavırına geliyor. Umarım yıkılmadan Almanya karşısında bu şarkıları söyleyerek bugünü tamamlamış. O zaman e, son soru olarak e, <gülüyor> evet. senin finale dair e, beklentini ve rasyonel sonucunu alalım. Benim beklentim Arjantin'in son birkaç maçının üst üste e, yani gruplardan itibaren olan maçlarını seyrederken gördük ki Arjantin yavaş yavaş iyi futbol oynamaya doğru e, geldi. Yani son maç hakikaten e, büyük çok farklı bir e, maç oldu bence Arjantin'in şu ana kadar oynadığı futbolu göz önüne bulursan. Hollanda maçından bahsediyoruz. Numarım... Hollanda maçından bahsediyorum evet ve Maşerano'nun bir e, kahraman olarak çıkıp görevini yapması e, ve hani bir gerçekten bir idol haline geldi bir anda maçtan sonra ve e, birazcık da kendilerini güvendiklerini gösterdiler. Hani tamam artık korkarak topa vurmuyoruz sadece Messi'ye güvenmiyoruz gibi. Ve e, buraya kadar gelmişken bence özellikle... E, takım ruhu olarak Arjantin'in şu anda bence içinde bulunduğu şey, bizim bu kopya eve götürmemiz lazım olacağı için bence hani e, camla başla oynanacak bir maç bizi bekliyor <gülüyor> kesinlikle güzel bir şey, maç, olacak, maç olacak anlamına geliyor. güzel bir olur. maç olacak güzel bir maç olacak Almanya'nın belki de hafif korkuyor olduğunu bile düşünmek e, istiyorum çünkü. ...onlar da farkındalar... ...bu 2010'da yani kere Arjantin değil... ...herkes çok yorgun... ...Latin Amerika'dalar... ...şu ana kadar... ...eğer zaten Almanya kazanırsa... ...Latin Amerika'da yapılan bir dünya hastasında... ...bir Avrupalı takımın kazandığı ilk dünya hastası bu olacak... Evet evet o ...hani çok ilginç... ...önemli de e, bir... ...bence tarihi noktadayız... ...hepimiz tarihe şahit olacak... E, Arjantin e, bu kupayı alırsa 3 tane dünya satı kazanan ülkeye orijinal bir rürime kupası veriliyor. Brezilya'nın şu ana kadar sadece bu kupaya sahip olabilmiş. Onu da çalmışlar. O yüzden Brezilya'da da yok. <gülüyor> İtalya'da, Arjantin, olması, İtalya'da olması lazım. Ee, ama bir kim başına ne gelmiş? Onların da böyle bir hikayesi <gülüyor> Bu çok <gülüyor> bir kupa çünkü anladığım kadarıyla. O yüzden de Arjantin'in onu evine götürmesi Brezilya ve Arjantin'in e rekabeti bakımından söylüyorum. Hani kıtada iki kişinin bu kupaya e, gerçeğini evine götürme şansına sahip olması gibi bir durum var. Hani bilmiyorum Arjantin'den hani e, evime Arjantin'e o kupayla dönmek istiyorum. En azından bütün arkadaşlarım da onu bekliyorlar sanırım. Sen bize uğurlu geldin bütün maçlara gittin. Sen Argentina şampiyon yapacaksın demişsin. Şey Rüzgelimde benim daha hafif stres var o yüzden bugün çok heyecanlıyım hiç uyumadım verdim. Oo ne güzel. Ne Umuyorum güzel. ki eve gidebiliriz kupayla beraber. Vallahi, vallahi ben de şu anda üstünde evet. Mar Maradona formasıyla bu yayını yapıyordum. Boyne sayesinden gördüm sabah formanı. Ha. Evet ben de giyeceğim birazdan içiyim ama tabii bir basın mensubu olarak ben daha böyle. Ah kurdum, cool yani, <gülüyor> mavi beyaz cool cool <gülüyor> <sonra> kurdum <çıkacağım>. lila. <gülüyor> Somos Argentinos diyoruz o zaman. Sana teşekkür evet. ediyoruz. Ee, evet. Ağzına sağlık. Bir ay boyunca hakikaten çok iyi paslar attın bize ee, yerinden. Çok, yani, çok bilmediğimiz ayrıntıyı çok hoş bir şekilde anlattın. Artık geldiğimiz zaman, geldiğin zaman, kupayı da bitirdin artık. Bunu, bu teşekkürlerimizi güzel bir masa eşliğinde arkadaşımız Aslı'ya Değil mi? Teşekkürümüzü sunarız. İsmail. Başımız <gülüyor> <gülüyor> Ben Benimle gideceğim. bu dünya ben beraber yaşamak benim için de çok güzeldi. Hiç burada yalnız olduğumu hissetmedim gerçekten sayenizde. Her Aynı hafta sesinizi duymak, beraber konuşmak. Çünkü maç seyretmek çok güzel bir şey. Bunu ben çok seviyorum maç seyretmeyi. Ama maçı sevdiğin insanlarla, arkadaşlarınla, dostlarınla, ailenle seyretmek aslında güzel bir şey. Tek başına basın odasında ya da basın tribünde oturup işte maç var yani ne olacak gibi o aynı hissi bana hiç vermiyordu O yüzden de her maç öncesi konuşmalarımız sizinle beraber Sanki hep beraber o maçı seyrediyormuş gibi bir hisle seyrediyorum Hele bugün orada hep beraber olacağız Hep beraber sizinle aynı anda benimle bağırdığınızı biliyor olacağım O yüzden de artık bu Aynen. aslında bitmesini hiç istemediğimiz ayın bitmesinin verdiği hüzün de var ama inşallah işte bokupayalıp evine dönerse tekrar Riva diyoruz <gülüyor> o zaman. Ee, <gülüyor> Viva gitti. Evet. Teş çok, çok teşekkür teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet sağ olsun hakikaten bir ay boyunca. Tekrar yani... altını çizelim bir ay boyunca. E, gerçekten çok merak ettiğimiz e, çok güzel konularda e, o kadar güzel bilgileri aldık ki acayip, direkt acayip. sokaktan Aynen. direkt hem siyasetten hem futboldan. Tabii Aslı sadece yani Dünya Kupası'nda futbol programı yapıyor. Aslı aslında birçok konuda habercilik ve gazetecilik yapıyor. Menotti'nin lafını hatırlatarak Aslı'ya teşekkür ederim. Menotti 78'deki Arjantin'in hocası. Sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamıyordu demişti. Çok iyi anlatıyor. Bizim Libero'yu da anlatan bir şey. Yine çok iyi bildiğimiz en son verdiği bilgilerle Brezilya'da değişik grupların değişik formalarla Arjantin'i ya da Almanya'yı desteklemesi gibi ee, güzel bilgilerle. bulamayacağınız bilgiler de. <gülüyor> Güzel bilgilerle futbolun asla sadece futbol olmadığını e, tekrar izliyoruz çünkü orada o taraftarlığın arkasında yatan tarihsel, ekonomik, sosyal e, motivler olduğunu e, yine Aslan dinledik. Tekrar sağ olsun. Ama Brazilya <gülüyor> muhabbetini kesmeyeceğiz. Lakin bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, yedek kulübemize bağlanacağız. E, Volkan'a. Evet ben bu arada İsmail bir şarkıya taktım. O yüzden onu çalmak istiyorum. Bugün ee, sen de toplam. Pankart açıyorum <gülüyor> içeride. The Animals'tan dinliyoruz. 64 kaydı. House of the Rising Sun. açık radyoda The Animals'dan dinledik House of the Rising Sun Aslı'nın ee, Aslı'nın e, Aslı e, dediği e, bir konunun altını çizelim hakikaten futbol konuşmak, muhabbet etmek okumak başka bir şey ama yani sevdiğin insanlarla maç izlemek hakikaten e, ayrı bir yeri var İsmail An, i̇lk defa, şey oldum ya. ilk defa, ilk defa bu o, finali toplu kalabalık grupla seyredemeyeceğiz. Evet evet, kaç bizim açık radyo gelmedi. ekibiyle e, harmanladığımız e, güzel finallerimiz vardı, e, ama bu sefer e, olamadı. Biz de elimizden geleni yapacağız kendi yine arkadaş grubumuzda. Evet e, yine bir Brezilya. Ne diyorsun? Ee, dedik ama bir kere. <gülüyor> Volkan, Volkan yani, duyuyor musun bizi? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sesin nasıl geliyor abi? Güzel <gülüyor> mi? Süper, süper. <gülüyor> <Hayır>, ne yaptın? <gülüyor> Önceden samba çalıştın galiba. Valla final heyecanı olabilir. Ulan köpe bir ay boyunca köpek öldüren gibi sesin çıkıyordu yani. <gülüyor> köpek öldüren çok içtiğimden alalım. Alkoy Be biraz lip. pahalı oluyor beyaz, ondan. Beyaz leblebiyle olunca ses gidiyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> ne haber Volkan? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Se sesini duymak ne güzel. Hele bu, bu tonda duymak çok güzel. Artık yani biz evlat acısı gibi oturmaya başlamıştık bize. Adamı gönderdik kopak abanalara. Sanki şeye gitmiş gibi dedik. Stockholm'de kanalda geziyormuş gibi sesler çıkartan bir... <gülüyor> Kendini finale saklayan Yıldız futbolcu <gülüyor> gibi. Volkan genç, gençlik aşımız gençlik parçamız olarak sen gidince artık biz de e, yenisini yetiştirelim diye Ömer'i de aldık sütlüye. Evet evet <gülüyor> Ömer zaten ben oralardayken de yavaş yavaş ısınıyordu. Ben bekliyorum Ömer'den ilerleyen <gülüyor> sezonlarda açılış. Evet Volkan e, nedik vaziyet? Vaziyet şu Brezilyalılar hiç üzgün değil. Hayda. Samba futboldan daha üstün geldi evet burada. Ya. Benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet ya. Ee, ben Tapalo'daydım. E, 7-1'lik maçta. Ya ne tıyniyet zaman... millet ya. Abi Samba'da yenmek yok, yenilmek yok. Ya, samba'da bak, da dans. Samba... <gülüyor> pardon abi, pardon. Ha. Devam et. <gülüyor> da, dans, dansına etsin tabii de. Ee, yani şöyle bir şey var. Hani 1-0 yenilirsin. Evet. 2-0 <gülüyor> tamam. Onda da bir şey demiyorum. Bu, bunu bunu diyorum etsin. işte. Ama 7-1 yani hani ama sonradan düşündüm adamların bir Ahmet Kayası yok ki sonrasında <gülüyor> aysınlar, sayı, sonumuz böyle desinler hani böyle bir durumları yok yani yok, maç boyunca saldı devam etti etti 7-1 oldu üzülmüyorlar gol attılar bir de seviniyorlar üstüne hani, <gülüyor> hani bir tane atmışsın ona nasıl seviniyorsun ben anlamadım. Dörtten, sonra, ee, dörtten sonrası rahatlatıcı efekt olarak girdi herhalde yani. Evet şey gibi oldu. İlk 3 golde ben de destekledim Brezilya'yı ama <gülüyor> daha son... <gülüyor> Bugün, şey gibi bu, oldu bu. Allah Allah adam direkt plajdan geldi galiba. Şu, şu espriler şu şen şakkakar. <gülüyor> maşallah ya, maşallah, ya, maşallah. Evet, maşallah. Takladım <gülüyor> takladım işte. Ee, sonrasında dün de e, daydım Sabah bir de gelebildim Rio'ya. Gelir gelmez eşyalarımı eve bıraktım. Hemen sahile indim arkadaşlarımla. Yani yine enteresan. Bu sefer gerçekten hani FIFA Fan Fest'in olduğu yere gittim. İşte o konserlerin vesaire vesaire. Hani stadyumun içinde dün Meksika dalgası vardı. Orası birazcık e, sarı blok dedikleri. işte zengin kısmın yani sarı blok demek nedenleri. Hepsi sarı tişörtlerini giyiyor ve zenginler. Onlar oraya gidiyorlar ve oradalar. E, maçı izleyebiliyorlar. E, tamam onlar hadi futboldan çok anlamıyorlar biraz. Festival için gidiyorlar, eğlenmek için gidiyorlar. E, halkın olduğu kısım hani FIFA Fan Fest dediğimiz halkın daha fazla geldi yere bakıyorum. Hani orada da futbolla böyle anlayan çok insan var ama ama futbola böyle birebir bağlılık hisseden yok gibi herhalde geldi bana. Çünkü hala onlar da maçtan sonra işte bir konser verildi. Eğlendiler, danslarını ettiler. İşte kameralarda e, büyük ekrana yansıtıyorlar. İşte öpüşen çiftler koyuyorlar bir koşucu insan. Evet hayır evet hayır yani böyleydi. Futbola ben anlamadım. Ba futbola bağlılık demek evde hüzünlenmek demek değil. Bak eğlence bu sonucunda yok. yok, yok. Volkan ben sana katılıyorum. Ya. İsmail şu şu şu. yapıyor. İki maçta on gol yemişsin hani. Ha işte bir ya bu var. var Hocam gol işte ya top bu ya, ya gol kale. Ben Volkan çabuk gel burada futbol konuşalım ya. Şuaya bak on gol yemiş takımındaki muhabbeti destekliyor. <gülüyor> Dörtten sonra gelişimi her tarafta oldu. Şimdi bir şey derdim ama neyse. Volkan. Peki Brezilya dışında Almanya-Arjantin ile Temas edeceğiz bu akşam Arjantinlerle evet. Almanların hali ne peki Almanlarla konuştum dün akşam Biraz kendilerini Bayağı güveniyorlar ama yine de Zor olacağını düşünmüyor değiller ama birçoğu da Böyle işte 4-0 alırız gibi rahatlıkla Cevap verdiler Arjantinlerle konuştum onlar da ya Biraz zor olacak ama inanıyoruz Kazanacağız dediler işte dedim ekol bu duyduğumuz... adamlar Brezilya'ya yedi attılar. Yok canım o biz Brezilya değiliz diyorlar. Çok Hadi bildiğimiz bir yaklaşım de. değil mi? İnanırsak kazanırız falan şeklinde. Çok bizim çok tanıdık olduğumuz bir şey. İnşallah yeter. Evet. Olur. Yani inşallah yeter. Yani, ama aslında dediği gibi ben programı da dinledim başından sonuna kadar şu dakikaya kadar. Arjantinliler burada fazla. Gerçekten fazlalar. Hani belki ikinci bir İçeri girme çabası olabilir. Daha önce denemişlerdi biliyorsunuz. Hani Bosna maçında. Böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama. Hoş olmazdı. Arjantin kupayı kazanırsa. Ve işte takım otobüsü o otobüs şeyden mahalleden çıkmaz. Çıkamaz. Çok zor. Onun dışında şöyle bir ihtimal belki. Yani adamlar samba yapıyor Arjantin. dedin. Şimdi otobüsün hiç. Ha şey Arjantinler çıkartmaz diyorsun. Arjantin, Arjantinler çıkartmaz ha, okay. yani. Çok zor çıkar orada. Çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Çünkü dün işte Brezilya-Hollanda maçını izlemeyip başka bir yere buluşmaya gittiler. Sanırım işte bir e, otobüsün uğrayacağı, geçeceği yerlerde bek bekleyeceklermiş. E, Arjantin takım otobüsünü. O yüzden kopa kapağında fazla bulunmayanlar da vardı. Başka bir yere, yere gidip buluştular da. Plajda var evet çok fazlalar. Brezilyalılardan daha fazlalardı dün. Onu da ileteyim. Ama onun dışında yani bildiğimiz hani Semtex stadyumlarından bir tanesi. Hemen arkasında e, apartmanlar var yani apartmanların Marakana e, manzarası var. O apartmanlardan Arjantin kazanırsa yandan aşağı bir şey fırlatılır mı bilemiyorum ama mümkün yine yani burası belli olmaz diye düşünüyorum böyle şeylerin olma ihtimalini veriyorum. E, Başka ne diyebilirim? Kupanın, Ay, ama yani şimdi Brezilya gitti. Brezilya gitti bir şekilde. ama yani Brezilyalı formalılar tabii ki statta e, olacak, etrafta geziyor Brezilyalılar. Sarı blok tabii. yerini almıştır. Evet, çünkü tabii evet. e, şey şirketlerin falan sponsorlu e, biletlerine sahip başından bir izleyen bir sürü. Taraftarlar dışarıda belli ki. Ha, evet, yani hakiki taraftarlar dışarıda diyor Peki e, şeydeki e, final atmosferi, yani hayatında 40 tane final yaşamış bir adam değilsin tabi de, e, yani futbol yani Brezilya yok artık işin içinde Almanya var, Arjantin var Allah'tan bir tane Latin var ki Almanya Hollanda olsa herhalde çok daha şey, sıkıcı, olacak sıkıcı değil, değil mi yani sonuçta evet, onlar finale... ama yani şey bir ruh hali hala şey yüksek galiba değil mi sokaklarda evet yani Arjantinler sağ olsun o ruh halini yaşatıyorlar sokakta o mangal yapıyorlar o... sokakta mangal ben rahatlamadım daha önce Aslında anlattığı hikayeler ve paylaştığı fotoğraflar var yapıyorlardır ama ben dün rastlamadım. Ee, zaten burada her köşe başında mangal var yani bizim <gülüyor> kültürü için gelişkin olduğu için bizim sokak başında da var. Güzel de yapıyorlar, sağ olsunlar. E gittin gördüğün senin olsun Volkancığım. yediğin içtiğini de bunların e, artık e, sen gelince alacağız. E, var mı niyetin? Yoksa vazgeçtin mi dönmeye? Var var niyetim var ama e, yani böyle hani bundan sonra böyle. Sık seyah spor seyahati bir hayatım olabilir diye düşünüyorum belki Oo, emin değilim inşallah inşallah ebi ne zaman peki yani, dönüş ona göre programımızı yapalım bir dayak dönüşüm. organize edelim ha tamam ee, 31 Temmuz'da uçağa biniyorum 2 Ağustos'ta İstanbuldayım nasıl e, fena değil oy kullanacaksın <gülüyor> aktarmasıyla vesairesiyle. Güzel güzel. iki, ee, iki gün uzun güzel. Uzun yolculuk beni bekliyor. İyi ama evet, o kadar yani kupa bitince esas tatilimi yapacağım. Peki ee, şeyini alalım. Son, son kelam olarak artık sonlarına geliyoruz. Son ee, kelam olarak final yorum. Ben Arjantin'in turnuva boyunca sıkıcı bir futbol oynadığını düşünüyorum. Ee, yani İsviçre ve Belçika karşısında onlar da çok şanslılardı bence. Tabi Belçika karşısında bir şey durumları vardı. Direkten dönen topları vardı. 2-0 yakalayabilirlerdi ama hani çok kıtı kıtına geldiler bence finale. Grupta da e, Messi'nin yardımıyla bir sonraki tura çıkabildiler. Yani şu güzel bir turnuva geçirdik genel olarak. Çok güzel goller var. E, çok far farklı futbolların e, mücadelelerini izledik. Heyecan yaşadık oldukça heyecan yaşadık, Kosta Rikası, sürpriz yaptı, Belçika vardı diğer takım olarak da. Cezayir lütfen Cezayir unutmayalım. İşte Cezayir sonunun altındaydı tabii ki onu da eklememiz lazım. Yani böyle güzel bir turnuva izledik. Ee, Almanya'da turnuvanın güzel bol oynayan takımlarından bir tanesi. Ben güzel giden bir turnuvayı sıkıcı bir takımın kazanmasını istemiyorum. Hayda. Ama <gülüyor> kim kazanırsa kazansın iki açıdan da çok farklı ve çok güzel hikayeleri olacağını da söylemek lazım. Sen plaja ee, ve... volkan hadi. Yavaş yavaş plaja doğru sen. Şuraya bak. Ben iki, for, iki formamı da yanıma getirdim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benim için çok sıkıntı yok. Ee, hikayesi bol güzel bir turnuva geçirdik. Al. bugün Rio'da büyük de bir eylem planlanıyor onu da söyleyeyim saat 1'de başlayacak bu eylem daha sonra Marakana sokaklarına doğru yayılacağı benziyor ne olacağını da bekliyorum yani 1'de de derken tabii Türkiye saat ile 7 oluyor orada maçtan önce bir eylem planı var ee, Sa ağzına sağlık Volkan her şey için çok sağ ol bir ay boyunca sen de fırsat bulup her seferinde yayına katıldın Artık buraya geldiğin zaman da uzun uzadıya bunları konuşuruz. Sana iyi eğlenceler dileyelim o zaman. Teşekkür ediyorum size de artık güzel futbolun kazandığı bir turnuva olsun dileklerimle maçı bitireyim. Hepimiz keyif almışızdır umarım turnuvada. Keyif aldığımız finalle bitti maçta. Aynen. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. İyi yayınlar ben ben ona o da inyen yaptı tabii ona da Yalnız böyle sen git kupaya adam gönder. Nasıl yancı çıksın? İki, <gülüyor> i̇ki formayı buluyor İki, i̇ki futbol adamı. <gülüyor> yaktı bizi yani bizi bak, yaktı. Ben hiç, bu... hiç, hiç hiç giymiyorum ben en azından hiç, hiç giymiyorum hiç, yani. Hiç, hiç. Yani sorma. Bir de gitti gide gayet Bu Argentin ya da çok kalabalıkmış diye e, söylediler ya deminden biri. Fakat sahada da bu Almanları izlerken o kalabalığı görüyoruz arkadaşlar. her tarafta 20 kişi oynuyorlarmış gibi oynuyorlar bu arkadaşlar. Oo iyi, bak iyi dedin. Ama yani işte futbol bir taraftan da sevdiğimiz özelliği, futbolu sevmemizin nedenlerinden biri de ne olacağı belli olmuyor. Yani bu dediğin, bu makine gibi işleyen Almanya takımı finalde başka türlü bir şey de olabilir. Aynen olabilir. Almanlar fazlaca kendine güvenli olabilir. 7-1'den sonra bir rahatlık gelebilir. Fakat takım karakteri buna çok uymuyor açıkçası. Ve ee, Arjantin'de e, Brezilya'ya 7-61 takımın karşısına çıkacakları için çok daha temkinli, çok daha kontrolü oynayabilir. Bu nedenle maçın ortada geçme ihtimali bence de yüksek. Sıkıcı demek istiyorsun. Ee, ortada derken bu olabilir. Yani golü az olabilir e, en azından ama şu ana kadar ki tahminlerim hemen hemen hiç tutmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ömer sen ne tahmin yapıyorsun maç için, final için? Arjantin. Arjantin. Formayı da giymişsin zaten. Peki niye Arjantin? Hadi bizim Arjantin'i tutma nedenimiz tarihten geliyor. Seninki nereden geliyor? Messi. Vay bu kadar. Evet Messi var bir de. Şimdi onu da söylemek lazım. Ee, Messi yani bir Maradona'nın kupası gibi bir şey olmadı. Ee, Messi'nin kupası diyemiyoruz. Ama Messi bir topa girerse belki sadece final üzerinden Messi'nin kupası diyebileceğiz. Ben böyle bir şey demeyi tercih ediyorum. Ben ederim. taraftar olarak biraz ee, biraz önceki sohbet gibi e, Neymarın söylediği gibi o kupayı ben Messi'nin elinde görmek istiyorum ama hani sadece Messi olduğu için bunu söyleyebilirim ee, bu arada Dünya Kupası enteresan bir şekilde sosyal olarak herkese içine aldı ee, mesela programcılarımızdan e, şimdi mesajlar falan da geliyor bir yandan ee, programcılarımızdan Haluk Levent e, akademisyen olanı demiş ki Volkan geldiğini haber verdi bir sopada ben postalıyım <gülüyor> şey, bir postada ben sopalayım diye o da e, sevmemiş Kadınlar... Neyi sevmemiş? Almanya nemişim? Yok iki formalı işini herhalde. <gülüyor> bu arada kadınların katılımı çok enteresan. Herkesi içine aldı bu süreç. Ee, öyle ya da böyle. Ee, bir çift akademisyen arkadaşımız, siyaset bilim akademisyen arkadaşımız. isim vermeye isim vereceğim. Onların izniyle Ecehan ve Evren Balta kardeşler ki... Dedi ki biz futbolun Ceyda ve Esrasıyız diye e, sosyal medyada muhabbet yaptılar. E, siyaset doçentidir e, Evren. Ee, ...sohbetleri çok enteresandı. Ee, biz Arjantin tutuyoruz değil mi? Ee, evet, evet. Beyazlar hangi takımdı diye başlayan maç izleme sohbetlerini paylaşmışlar. <gülüyor> Öyle ya da böyle, herkesin bir şekilde bir kenarından katıldığı, sohbet etmek zorunda kaldıkları... E, eğlencenin yolunu bulmaya çalıştıkları bir süreç bu süreç. E, futbola ne kadar uzak dururlarsa, ne kadar insanlar... E, ...hadi aşağılama demeyeyim ama... ...burun kıvırlarsa bile... E, ...bir yandan katılıyorlar... E, bu, ...bu festivalin içerisinde herkes bir şekilde oluyor... kadınlar erkekli... E, ...herkes farklı boyutlarda oluyor tabii. ...ama ben sanki bu, bu kupada daha fazla... E, ...yani kadın ilgisi... ...sanki gördüm... ...dediklerine katılıyorum... ...kadınlara e, kupa izlemek de son derece keyifli... ...niye bu kadar zamanda inat etmişler anlamıyorum... ...işte bunu hep gezi demek istiyorum... ...geziyi her cümlede kullanmak istiyorum... E, Biraz önce o Peki senin ıı, hadi o zaman ıı, gittin olduğuna sordun da sen ne diyorsun? Ya benim bir, hakikaten biraz önce belirttiğim gibi kritik. Almanya gerçekten çok değerli toplu, çok çalışılmış, çok ıı, iyi bir futbol oynuyorlar. top yakın bir yaratıcılıkları var. Ee, takım olarak bir yaratıcılıkları var. Parlayan oyuncuları olmasa da, ee, bir yandan da e, Arjantin işte Messi ve bir takımdan bahsediyoruz. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama ikisinin arasında kaldım. İşte sosyal medyada paylaştığım gibi Messi ee, Neyin arasında kalıyorsun ya sen de yani, yani... aslında beyinin içine giymişsin iki formayı. Ben onu anlamıyorum <gülüyor> yani. Ben Almanya'nın oynadığı futbolu seviyorum. Almanya'nın genel karakterini sevmemekle beraber Almanya'nın oynadığı futbolu seviyorum. Ya Gerçekten... Abi git başka zamanlar sev yani finalde, finalde sevme en azından. Gönlüm Arjantin aklım Almanya. Böyle bir çift karakter var. Abi pozitivizmin bizi getirdiği nokta üzerine şimdi ayrı bir şey yapmıyorum ama yani sen, 3-4 senenin 3-3 sene artı bilmem kaç gününde Almanya'yı sevebiliriz ama. Hiç, fine... hiç bahis oynamadım. Hiç bahis Güzel. oynamadım. Ben de oynamadım hiç. Oynasam. Hani oynasam Almanya'ya veririm ama e, Arjantin'i tutarak üstelik. Yani Bahis'te kaybetme pahasına Cık, Arjantin anladım, tutarak. Anladım. <gülüyor> evet e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, yaklaşık bir buçuk aydık belki iki aydık Dünya Kupası özel programı yapıyorduk. Belki birkaç program daha yaparız kupadan sonra. Ama artık e, tabii yani ne yapalım. Kupa, yani bir de çok güzel bir kupa vardı. Aslında Volkan e, bir buçuk ay boyunca bizimle beraberdi. Brezilya'dan e, çok güzel haberler paylaştılar. Ee, önce Öncelikle bütün bu kupa programları için onlara teşekkür edelim. Evet. Ee, bu ee, Yok ben bir küçük bir şey daha belediyecektim. Ee, kupanın en güzel oyuncusunu daha önce söyledim tekrar edeceğim. Ee, bir altın top verecekmiş FIFA. 10 tane aday açıklamış. 4'ü Alman takımından, 3'ü Arjantin'den. Ee, diğer 3'ü e, Neymar, Brezilya'dan, Robben, e, Hollanda'dan. Ve benim favorim... E, ...Hames Rodriguez... ...Kolombiya'dan bence... ...Tupanın en güzel oyuncusu olarak... ...hele o, e, penaltı sırasında... ...koluna çekigenin konması... E, <gülüyor> ...müthiş sembolik bir görüntüydü... ...o zaman Libero'nun adayını... ...Hames Rodriguez e, olarak belirtiyoruz... ...Kolombiya ve... E, kalecinin kız kardeşleri de evli böyle, böyle sıcak duygular böyle romans ortamları neyse Libero'ya Navasa, Navasa'da, Navasa'da, Navasada verelim kalecilik ödülünü ve Libero'nun e, kupa finali özel programını kapıyalım. Herkese iyi pazarlar değil sadece iyi finaller akşam saat 10'da Almanya Ajanti maçı Marokan'ın bence izlenir. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz.